Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Al Orçun. Merhaba stüdyoda ben Derya Tolgay, Al Orçun ve ekibin Diğer elemanları teknik masada. Selahattin Çolak ve As Aksoy da uzaktan destek veriyor. E, efendim, e, e, uzun zamandır beklediğimiz bir konuğumuz var. Nihayet geldi. Hoş geldiniz İstanbul'da diyoruz. İstanbul'da yaşamıyor. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> Ama Açık Radyo'nun biraz sessiz kalıp şöyle gizemli şey yapalım. Kim acaba <gülüyor> diye. <gülüyor> açık Radyo'nun çok iyi tanıdığı biri. 10 küsür senedir programları var. Şöyle ipucu verelim. Adeta dört nala ve tabii atlar bizde adalı olarak Pythonlar diye konuya girerken kendisine nasıl takdim edeyim diye sorduğumda bana şu şekilde söylemeniz yeterli dedi. Atlı kültür meraklısı, atlı bir hayatın insanı ne demek ve Mahir Başdoğan ne dersiniz bu soru için? <gülüyor> hoş buldum derim her şeyden önce ben radyodaki programı da bir, bir müddet hep hoş buldum diyerek açıyordum. Ee, hakikaten gelmek o İ Oman'a da iyi oldu hoş buldum. Ee, siz bana bunu sorduğunuz için bu şekilde ifade ettim alt kültür falan kelimeleri. Aslında daha amiyane ve daha kendi aramızda olduğumuz zamanlarda atın poposunda bir sinek gibi bir tabir <gülüyor> daha çok kullanıyorum. <gülüyor> yani ona döndük zaman içinde kilom daha fazla ama hani ruhum sinek gibi diyelim. Evet, at bizi çekiyor o manada. Evet, Çekti evet. beni yani daha doğrusu. Böyle. Yani, evet, iyi ki beni çağırdınız. Hı. Teşekkür ederim. Bu arada tabii e, büyük adalısınız. Yani at sevdalınız evet, evet. kadar büyük ada sevdalınız e, illaki, da var. Illaki. 20 seneden tabii. fazla ilk tabii. gençlik zamanı yani okul zamanından beri tamamı neredeyse tabii ki o ve çok ilk... iyi tanıyorsunuz atları tabii, tabii. ve faytonları ve, ve adalı hayatı ve adadaki atın yani sizin mesela giriş jingle'ınızda bir klik kloklar duydum evet. ee, hakikaten alıp götürüyor ama illa da böyle maziye falan değil o alıp götürme bir fikire göre bir araştırmaya göre atın ayağından çıkan bu klik klok seslerinin e, beyinde yarattığı etki e, beta dalgalarını canlandırmak <gülüyor> Ve kişiyi öğrenmeye, anlamaya, bilmeye açık hale getirmekle ilgili Yani atın serapa, başından ayağına kadar terapi olduğunu düşünüyorum Sokaklarında at sesi, nal sesi olan mekanların kıymetini bilmek lazım diyorum Yani e, elimizde hasbelkader kalmış olan böyle bir miras aslında bu mühim bir miras. Evet. Ee, bunu eğer varsa problemler ki illa vardır. İyileştirmek için canla başla çalışıp faydalarından istifade etmeyi sunmak, teklif etmek noktasındayım. Duyduğum gördüğüm kadarıyla hani kaldıralım atalım tarzında Hı. bir yaklaşım maalesef var. İşte bizim bütün zaten yani sizin de bugün görüşmek istediğimiz konu da bu. Ee, bir yandan adalardan atlı arabaların kaldırılması azaltılması güzergahlarının değiştirilmesi fakat ez cümle e, bu e, kültürün e, hiç diyesi etkilerinin hafifletilmesi azaltılması yönünde bir e, girişim var burada çeşitli bileşenler var bu, bu karşı çıkış içinde. Ee, bir tanesi en yani ispatı güç ama e, buraya motorlu araç satacak olanların e, şeysidir. E, baskısıdır. İkincisi atların e, işte kirliliğinden iğrenenlerin e, sorunudur. Üçüncüsü hayvan e, hayvanseverler diye bir hı hı. Şey, grubun e, sizinden öğrendiğimiz kadarıyla haklı olmayan bir şeysidir yaklaşımıdır. Ben bir düşünüyorum öyle. Evet. Ondan yani sizden öğrendik onun öyle olduğunu zaten. <gülüyor> evet. e, bir de işte belediyelerin her şeyi nizama intizama sokmak falan gibi böyle bir şeysi anlayışı çerçevesinde böyle bir şey var. Bizde aslında bir grup olarak varlığımızın nedeni adaların UNESCO Dünya Mirası listesine alınmasıdır. Hı hı. Ama tabii bu adaların aynı zamanda korunması anlamına da geliyor. Ve korunacak başlıca kültürel e, değerlerden biri olarak... ...bu ulaşımın at arabalarıyla yapılıyor olmasını görüyoruz. Hı hı. Ne dersiniz? Ee, kelimenin kültür etrafında başlamış olmasından çok mutluyum önce. Ee, tabii ki katılıyorum. Aynen öyle. Fakat biraz izin verirseniz bu kültür meselesinde durmak arzu ediyorum. Lütfen. Ee, ...bir hayalim, bir rüyam benim... ...at arabasının da... ...equestrian... ...atçı bir faaliyet olaraktan... iade itibar görmesi... ...kabul edilen mahverlerde... ...yer alması... ...bir yarışçılık gibi, bir olimpik biniş gibi... ...araba atçılığının da... ...bir branş olarak tanınması... ...bugün maalesef... ...Türkiye'mizde... ...eksik tercümeyle geldiğimiz noktalarda... ...dünyanın bütün memleketlerinde... Atçılık üst kurulu olan binicilik fed, atçılık federasyonlarının Türkiye'mizdeki tekabül ettiği kısım sadece binicilik. Hı hı. Binicilik diye sınırlandırdığımız zaman ve maalesef kültürümüzde arabacılığı da biraz küçümser, biraz kenara iter, biraz pejoratif gibi görür isek şayet e, halden çıkmak, şimdiki içinde bulunduğumuz o manada çıkmazdan Çıkmak daha zorlaşır diye düşünüyorum. Arabacı değindiği anda bizatihi ata zulmeden, yanlış yapan, kötü uygulamaların aracısı olan bir bir düşman olmamak gerekiyor karşımızda. En az öteki atçılar kadar atçılığı muhteber olan, atçılığını önce kabul ettiğimiz, var ise hatalarını düzeltmeye çalıştığımız ama yaptığı güzel şeylerde. de Takdir ettiğimiz bir bir değer olması gerekirken atçılığı tukaka edip toptan yok etmeye çalıştığımızda örneklere girmek mümkün. Tabii şu kötü örnekten bu kötü örnekten diye de herhangi bir şey kurmak çok kolay. Fakat onun hemen yanı başında çok iyi örnekler var. Ben çok iyi atçılar tanıdım adadaki zamanımda. Hala çok iyi atçılar biliyorum arabacılar arasında. Ama hani aramızda sır kalsın. Ben çok kötü atçılar da tanıdım başka hmm. yerlerde. Çok kötü atçılar da biliyorum hala icraî faaliyet eğleyen, icraî sanat eğleyen çok kötü atçılar da var başka yerlerde. Ama bunlar hayatın dışında olduğu için bizim muakabamızın, bizim denetimimizin dışında olduğu için yok saydığımız için. Hele belki de iyi niyetle bakarsak herhalde iyi yapıyorlardır yahudi deyip en ufak bir araştırmada bulunmadığımız için gördüğümüz bütün melanet, bütün kötülük, bütün problemli uygulamalar adadan çıkmış oluyor. Yani ada atlarından alakalı başlayan cümlelerin büyük bir kısmında maalesef e, anlık hisler ifade ediliyor da bir yere oturduğunda, yani şunu da saygıyla karşılayabilirim. Hayvan emeğinin sömürülmesine karşı olmak gibi bir hak olabilir. Burada vegan ahbaplara, kardeşlerimize, dostlarımıza hiçbir şey söyleyemem kanaatleridir, kararlarıdır. Tek söyleyebileceğim bir şey benim kanaatim ve kararım budur diyerekten sonra nizam vermek, öbürünü artık ortadan kaldırmaya yönelik yasaklayıcı bir zihniyete dönmek konusunda karşılığında dururum. Yoksa kanaatim budur. Ben bu eziyeti kabul edemiyorum diyebilen insanlar vardır. Bunlara saygı duymaya devam ederim. Fakat doğru yapılmasını takdir etmek kaydıyla. Şimdi At kültürünün adalarda sığındığını Türkiye'de biliyoruz. Başka yerde kalmadı. Şehirlerimizde at yok. Hadi diyeceksiniz ki şu kadar kulüp var, şu kadar tesis var, şu kadar yatırım yapılıyor. İşte e, Türk Devleti olimpiyat koşacak atlara milyon avro para veriyor falan. Tamam bunları da kabul ediyorum. Ama adadaki at hayattaki attır. Hayatımızda başka hiçbir yerde at kalmadı. Dolayısıyla da sizin çabanızın önemli olduğunu düşünüyorum. Adanın koru nasıl bir yer olduğunu düşünüyorum. E, gençlerin orada belki atın etrafında biraz zaman geçirmelerinin çok hoş olacağını düşünüyorum. Arabanın temposunun e, adanın güzelliklerini, hayatın güzelliklerini, gençlikteki yaşanabilecek olan keyifleri çok anlaşılır kıldığını düşünüyorum. Yani bir Allah korusun ne bileyim yani bir sevdiğim bir insanla roketle şuradan şuraya gitmek istemem. <gülüyor> Ama bir arabanın içinde oturup hani gerekiyorsa elimizde onun omuzuna koyaraktan ki insani, hayvani, tabi, gerçek tempoyu, gerçek ritmi kaybetmekten çok üzülürüm açıkçası. Ee, hepimiz otomobil kullanıyoruz. Hayatın gerçekleri, arabalar var, uçaklar var, o var, bu var. Ama bu da var. Yani uçak var diye atı yok etmedi dünya. Biz niye edeceğiz ki? Sualim bu. Yani Hı -hı. kültür çok önemli. Ben alt kültürüne çok önem veriyorum. Yaşamasından ve adalarda yaşamaya devam etmesinden yanayım. Bütün iyileştirme çabalarını kabul ediyorum. İyileştirmek niyeti olan herkesle konuşmaya varım. Elimden gelen her türlü iyileştirmek konusunda fikir vermek, yardımcı olmak, destek olmak konularında varım. Fakat bu bozuk çıktı diye atmaya karşı. Yani hmm. ayağını sürçtüğü için atlarımızı vura vura bugüne geldik. Esasında adada yaşayanların büyük bir kısmı e, atları nasıl şehirde arabalar var hı hı. bir gerçek. Adada da atlar var. Bu kadar doğal bir şey. E, yani e, demin bahsettiğimiz hayvan hakları üzerinden bayağı Hı -hı. kötü resimler koyarak işte atların can çekişen resimleri vesaire onların üzerinden faytonların kaldırılması kampanyaları başlatılıyor. Şimdi Hı -hı. E, böyle baktığımız zaman bir e, neden sorusunu sormadan yapıyoruz neden atlar ve e, faytonların durumu bugün böyle Hı -hı. bir kere sorumluluğu olan bir sürü kurum var ama bunların hiçbiri sorumluluklarını yerine getirmiyor. E, kaldı ki bu kampanyalar üzerinden duygu sömürüsüyle bir şey yapmak ki hayvan hakları savunucuları ben de öyleyim kabul ediyorum. Yani hayvanların dükkanlarda da satılmaması gerekiyor. Çok ahlaksızca bir durum. Ama bu da başka bir sömürü. Arka yüzüne nedenine bakmadan direkt kolaycılıkta. Yani o zaman biz de şehirde yaşayanlar arabalar kaza yapıyor. insanlar ölüyor. Onların bu kadar kötü fotoğraflarını paylaşıp arabalar kalksın demek kadar anlamsız bir şey. Biz Adalılar sabah kalkıp. Ee, şöyle manzaralarla karşılaşıyoruz. Bir torun, bir dede kucağına almış torununu. Ee, evinin önünden çıkıyor. O yabanıl kalan yollarda atlar otluyorlar. Ve her sabah o torun ve dede atları seviyorlar. Evet. Biz bunu acaba başka nerede görebiliriz? Evet. Çok önemli. Ee, yolda da hani konuştuk buraya stüdyoya gelirken bazı kötü örneklerin dahi hayırlara vesile olma e, fikrine ben azından kültürel yak olarak yakınım yani illa yapılan her şey çok doğru ve güzel diyemeyeceğim fakat yapılıyor olması ve atla temas kuruluyor olmasının çok değerli olduğunu düşünüyorum buradan kim bilir ne kadar atçı ne kadar veteriner ne kadar gerçek hayvan seven hayvan haklarını koruyan çıkar kim bilir ama bunları kaldırdığımız takdirde hayatımız at görmediğimiz takdirde velev ki ölen, velev ki acı çeken, velev ki derdi olan atı hayatımızdan çıkarttığımız zaman o boşluğu nasıl doldurmayı düşünüyoruz? Yani e, Pokemon'lu mu besleyeceğiz evde? E, <gülüyor> ne yapacağız evde? Veya bu ev, evde mi olacak? bu iş? İşte dedenin torunundan sokağa çıkması benim gençliğimde e, uf, ilgilendiğim, sevdiğim kızın bizim eve atla gelmesi onun atının ...annemin güllerini yediği için... ...annemin ona kızdığını zannetmem... ...başka şeyden kızıyormuş mayarsın... <gülüyor> ...ama bu kadar gerçek şeyler varken... ...yani sevgilinin evine... atlan gitme lüksü nerede var başka bir yerde? <gülüyor> Diyeceksiniz ki bunlar konu mudur... ...Mahit Efendi? <gülüyor> evet bunlardır konu... ...yani bundan başka da konu yok zaten. Peki... ...atlara eziyet etmeden arabacılık... ...nasıl yapılır? Yani günde kaç <gülüyor> saat... ...çalışmalıdır? Bunların doğru... ...şeyleri <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> nedir acaba? Metotları? Şimdi efendim... Ee... Yani Derya yani, Hanım söz konusu olan iyilik ve iyileştirme olduğunda hepimiz aynı fikiriz. Burada hiç kimse kötülük yapalım, eziyet yapalım, işte canını çıkartalım, ciğerini sökelim falan demiyor. Fakat neyin iyi olduğunu konuşma noktasında sıkıntılara düşüyoruz. Birinci sebebi niyetlerimizin iyi olduğunu peşinen kabul etmekle birlikte, birinci sebebi o kadar bir atsız hayatın çoraklığında yaşadık ki at hayvanına, neyin iyi geldiğini kulak dolgusuyla ve olsa olsa metodunla ve boşlukları belki de birazcık hissi şekilde e, tahayyül etmeye çalışarak doldurmak noktasındayız. Halbuki gerçekler var. At mükemmelen çalışabilen, mükemmelen yaşayabilen insanın aynısı şeklinde azabı da acıyı da çekebilen bir başka biziz aslında. Eğer dayanma gücü varsa eğer iyi bakıldıysa bir atın çalışma saatleri değişebilir. Bir atın çalışma ömrünün kanunlara göre, kurallara göre, anlayışlara göre belirlenmesi faydalı olabilir. Zinhar çok erken başlamamak gerekir. Ama 20-30 yaşlar çalışacak yaşlardır. Hı -hı. Yani elin adamı 20 yaşındaki atla olimpiyat koştu ben biliyorum. Olimpiyat koştu. 160'tan bahsediyorum. Yok Hı -hı. olimpiyat şu anda Hı -hı. Türkiye'de. Ama bu o at, O çok iyi bakılmış bir attı. Fakat burada hani gelin bir karakuşi hükümlerle şudur demeyelim. Hı hı. iyi de tanımlamayalım. Ama yaşayalım. Yani büyük ada özelinde konuşursak bir nimettir faytonların var olması. Fakat yarış çıkması İngiliz sakat atların faytonlarda kullanılması problemdir. Farklı hı. mısınız? Problemi ben yarışa doğru kaydırdım. Evet. Yani Büyük Adada sakatlanan atlar yarışa gitmiyor. Hı hı. Yarışta sakatlanan atlar Büyük Adaya evet. geliyor. Dolayısıyla hani Büyük Adada at ölüm oranları yüksek gibi laflar telaffuz edilebiliyor hı. ya bazı yerde. Hı. Doğru olabilir. Ama sebebi Büyük Ada değildir. Yani hı hı. Adaya hı hı. acaba ölmeyi mi gönderiliyor bu atlar? Hı hı. Sual budur. Hı hı. Niye bir adet devletimizin, özel kurumumuzun misin yarış atı dışında üretebildiği bir at olamadı Türkiye'de? Problem budur. Yani ecdadımızın atçı olduğunu söylediğimiz bir kültür ortamında Biz işte ona buna şuna her şeyi öğrettik dediğimiz bir yalan ortamında Neden bir tane iş yapan ırk atınız yok Niye bunu yapamıyorsunuz Ben vakti zamanında yakın zamanda Karacabey üretim tesisinde konuştuğumda Onun yetkilileri bizar olduklarını söylediler Biz hmm. dediler yarış atı üretmekten bıktık hmm. Biz at üreticiyiz Gelin bize taleple size at üretelim Ama para yarışta olduğu için at sevgisi ve başka şeyler söz konusu olmadığı için sadece yarış atı üretiliyor. Yarış atı anatomisi gereği, formasyonu gereği, kafası gereği evet. arabaya uygun değil. Daha sakin, daha babacan, daha babayani, daha uzun beraberliklere müspet şekilde uyabilecek atlara ihtiyaç var halbuki. Bir deli pişek yarış çıkması değil. Dolayısıyla araba tenkitlerini birazcık durdurup daha bir seviyeden bakıp araba atımız var mı diye sorarsak yok diye bu evet. yok. Yapılabilir mi? Yapılabilir. Çok rahat yapılabilir. Nedir ne bu yap süresi böyle bir, bir, bir, bir, böyle bir ırk yetiştirme? Hemen aradan. Yani mesela. Efendim buraya bir imkan bahsettiğiniz takdirde, buraya bir emek ve niyet koyduğunuz takdirde... E, ...üç sene içinde çalışacak atlarınız olur. Hı, Net, ve açık. Net ve açık. Ayrıca şöyle bir problem var arada da yani... ...bu o, yoğun fayton sıkıntısı, atların telef olması vesaire son iki senedir çok fazla. Çünkü son iki senedir turizm baskısı çok fazla. Hı hı. E, atların yerine yeni atlar gelmiyor. Hı. Çok az sayıda atla ha. yani yapması gereken kişiler, kurumlar işlerini yapmıyorlar. Ben bundan çok üzgünüm ve çok bir izaharım açıkçası. E, kulağıma gelen sıkıntılardan ruham derdi. E, ciddi hı hı. bir dert. Evet. E, bu kadar atın toplu halde yaşadığı bir yerde bir tedbir alınmamış olması, bir karantina tahsis edilmemiş olması Teşhis konan atların öteki atlardan ayrılıp öteki atların sağlığının korunmaması muhtemelen teahmüden yapılan hani iyilik ve kötülükten konuşuyorken evet. bu iyilik olmayan iyilik olmadığı aşikar bir tavırdır. Evet. Büyük Adanın coğrafyasında 100 at 150 attık bir karantina bölgesinin var olması gerekiyor. Yani bin <gülüyor> atın varsa 100 at karantinadan olması gerekiyor. Evet. Karantina'nın Ötekilerden irtibatının kesik olması gerekiyor. Aynı suluktan içmemesi gerekiyor. Sağlık korunması gereken bir şey. Kendi kendine ağaçta falan yetişmiyor. Öyle bile olsa korunması gerekiyor. Hı hı. Ee, ama görüyorum ki e, sureti haktan davranıp çevreyi düşündüğünü söyleyen insanların bazılarının atlara bir karantina alanı tahsis etmekte niyetsiz olmaları. Arzusuz olmaları ve bunu da orman arazisini korumak adına telaffuz etmeleri beni rahatsız ediyor. Orman tabii ki korunacak bir şeydir ama at varlığı da korunacak bir şeydir. At varlığını tekil olarak Ahmet Mehmet Bey'in tek tek atları diye değil ama adadaki at varlığını bir bütün olarak bakabilirsek onun içinden ayrılması gereken, itlaf edilmesi gereken, uyutulması gereken, tedavisi mümkün olmadı takdirde yok edilmesi gereken ama bütün atçılığın devam etmesi gereken bir bir mana vardır orada. Onun gereği de karantinanın olmasıdır. Hı. Bir yetkili tıp insanlarının orada olmasıdır veterinerlerin. Hı. Yok bunlar. Hı. Ondan sonra yapılan tenkitlerdeki şirazenin kaçtığını düşünüyorum. Atlara kötü muamele diye konuşuyorsak ağır miktarının yetmediği aşikar. Yapıldığı zaman da yetmeyen bir ağır yaptılar. Yani şaka mıdır bu? Hı. O zaman yapmayın. Yarım yapıp yapmış gibi olmak facia evet. bir şey. Facia bir şey Hı. Arabacılığın iadeyi itibarı sağlanmadan, arabanın güzelliği, hoşluğu, kültüründeki doldurduğu kısımlar dile getirilmeden sadece bir nakil vasıtası diye bakmak <gülüyor> facia yaratıyor. At arabası sizi değil, sizin hayallerinizi, hülyalarınızı, aşklarınızı, zamanlarınızı da taşıyor. <gülüyor> Bundan Peki beraber e, bu beraber yaşamayı birlikte nasıl geliştirebiliriz? Atlarla nasıl beraber yaşayabiliriz? Şimdi bugünün şartında hani ben kendimden örnek tabii ki veremem. Ben çektim gittim. Atlarla beraber fiilen yaşıyorum şu andaki hayatım. Hayır, bunu yapalım mı derseniz yapmayın derim. Doğru değil. Doğru, herkes bunu yapamaz. Yapmasın da zaten. Ama gelin şurada bir nimet var. Elin adamı iki kuruş para karşılığı sizin faytonu verdiğiniz ücret karşılığı size işte torununu sevdirebileceğim bir atı bahçede veya sokakta dolaştırma imkanı bahşediyor. <gülüyor> İnanın bana yani bunu hayvanat bahçesine giriş parası <gülüyor> verseniz sağlayamazsınız. Şehirli için sürreal bir durum. <gülüyor> nimet bir durum. <gülüyor> nimet bir durum eğer öyle bakarsanız. <gülüyor> evet. Ama niyetle bunun güzelliğini görmek niyetinden baktığınızda bu ancak size gelir. Aksi halde ah ne kadar aç işte hı hı. hayvan yerdeki otları işte tırtıklıyor kemiriyor diye bakarsanız evet sonuza bakın gerçeği şu hiçbir atçı aynı branşta olsa dahi Zaten öteki branştaki atçılıkları kabul etmez. Atçılar, rahvancılar, Hı. düz koşuyu semez, Düz koşular, engelcileri semez, Engelciler, dresajcılar semez, Dresajcılar, ne bileyim ben atlokçuları sevmez. Onlar endüransçılarız. Yani bu böyle bir problem var neticede. Ve bu sırf Türkiye'de değil. Dünyada böyle. Her Ama alanda. sevmek ve aşık olmak mecburiyetinde değiliz. Tahammül etmek yeter. Yani ben şahsen o kadar çok atçıya tahammül ediyorum ki. <gülüyor> o kadar çok atçıya tahammül ediyorum ki. Ama dürüst konuşacağım. Onlar da bana tahammül ediyor. Yani ben de çok kolay olmayabilirim bu konuda. Gelin şurada atçılara olaraktan arabacılara da bir tahammül edelim. Önce birinci şey tahammül. Ondan sonra ya elanem e, keçi boynuzu yiyor. Keçi boynuzundaki lezzeti. Çikolata lezzeti falan alanlar var keçi boynuzundan. Önce bir ye şunu. Hani böyle dur bilmem nedir odun gibi bir şeydir. Onda bile bir lezzet var. Şimdi keçi boynuzu sevenler bana kızmaz. Bunu misal diye söylüyorum. Teşbihte hata olmadığı için diye rahat konuşmak istiyorum. Keçi boynuzuna lezzet veren Allah. Arabacı daha bir şey koymadım. <gülüyor> ya orada da bir lezzet var. Şunu bir ata ağzına bir, bir döndür, bir, bir, bir yumuşat. Sonra konuşalım. Yani bu kötü dediğin anda itibaren konuşacak hiçbir şey yok çünkü. Acı tarafı burada bir oyuncu olarak da kural koyan devlet belediye kimse bu. <gülüyor> ...silip atmaya çok niyetti... ...hani madem çocuklar aranızdan... ...şuna benziyor bu... ...dört çocuklu bir ailesiniz... daha kavga ediyorlar aralarında... ...akşam baba ve anne eve gidiyor... ...bir tane çocuk camdan aşağı atıyor... ...bunlar kavga ediyor diye... ...ya marifet... ...otrunuzsa kavga etmeyin ...durun beraber demekken... Kolay ...bir tanesi camdan aşağı atmaya gidiyorsunuz... ...hikaye bu bence... Şimdi hayvanseverler açısından işte atlar iziyet görüyor falan. Yani bunlar doğru değil, doğru, doğru falan. Fakat atların kaldırılması halinde adalarda. Ha, çok güzel. Nokta. Ondan sonra eziyet tamamen bitecek. <gülüyor> o zaman... da kapatalım eğitim. o zaman, eğitim. Ee, o, zaman evet. o zaman o zaman ne olacak? Ee, efendim e, çok net konuşuyorum. E, gözden uzaklaştırıldığında hani alın bunu icabına bakın deyip ne bileyim padişah işte adamlarına veriyormuş sahibinden aşağıya denize atılıyormuş padişah görmüyor ama yani bir adam boğuluyor orada evet. birkaç kişi var. aynen bu yani alın bunu buradan kaldırının sonrası kim ne yapacak bu atlar bugünkü suyunu söylüyorum bugün isteseniz de o alamazsınız ben istesem de ahırımda var arazimde var yerimde var alamam çünkü bugün artık o teşhis kondu adadaki atlar ruamlı. Bitmedi efendim. Adadaki atlar ruhamlı değil sadece. Bakın sağ sola bu teşhis Türkiye'ye kondu. Hı hı. Türkiye'den yurt dışında at artık çıkamıyor. Evet. Türk atçılığı, Türk Türkünü artık Avrupa'ya at gönderemiyoruz. Çünkü Avrupa kapattı kapıyı ruhamlı olduğumuz için. Yani bu noktalara gelmeden bu işler, bütüne bakıp karar vermek lazımdı. Geçirdik onu diyelim şimdilik. Bu atların tek gideceği yer var. Yani öyle veya böyle Manitun'un çayırları. Hı -hı. Ama öyle de daha Hı -hı. çok Hı -hı. öbür bir taraftan montunun evet. değerlendirileceklerdir diye tahmin ediyorum. Problems değerlendirmemesi gerekirken bu programımızın arada. sonuna geliyoruz maalesef. İyi Ben daha yeni başladım. Bir daha ne yani. zaman geliyorsunuz Yine dağdan şehre, <gülüyor> <gülüyor> kas dağlarından bekliyoruz sizi bir ikinci program için. <gülüyor> evet, çok mu konuşacağız? Yok harika, şöyle, e, Çok var daha konuşacak konuşmak şey. Konuşmak istediğimiz şeyde de şöyle konuşabildik galiba. Evet, evet, evet, bir evet. şey eksik midir? Var tabii. Daha söylenecek evet. çok şey var üzerine. Çok şey ama tahammül ve kültür evet. çok önemli. Evet. Yani birbirimize biraz daha tahmin etsek. Hı -hı. Arabacıyı da, yani küfür kelimesi kullanmasak <gülüyor> diyorum. O da bir atçı çünkü. Ciddi bir atçı. Evet. Efendim, program konuğumuz Mahir Başdoğan'dı. Çok teşekkür ederiz. Uzaklardan geldi. Bugün UNESCO, dünya mirası için adaların elindeki tek otantik, <gülüyor> tek demesek bile çok önemli çok önemli otantikliği <gülüyor> açısından evet, epeyce evet. yeganeliği var ee, faytonları atları konuştuk eee <gülüyor> Tekrar çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bir çeşit eve gelmek gibi oldu. <gülüyor> Sağ olun. Bugün Sağ atlar olun. hakkında yaptığımız bu programla adeta kimilerimizin at gözlüklerini çıkarmasına da sebep oldunuz. Oo. Bize Dünya mirası Adalar Facebook sayfamızdan ulaşabilir. Mahir Bey'in bizle paylaşacağı linklere de ulaşabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Adalar hepimizin. Adalar hepimizin. Hoşça kalın. Sağ olun. Öyle. <gülüyor> evet. <gülüyor> Güya mirası adalar. Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Al Orçum.